BP Meksika Körfezi'ni kirlettikten ve bir çevre faciasına neden olduktan sonra yayılan ham petrolün çevreye etkilerini araştırması için 10 yıl sürecek bir çalışmaya 500 milyon dolarlık bir fon ayırma teklifinde bulundu. BP yönetimi petrolün yayılmasını önlemek amacıyla çarşamba günü yeni bir yöntem deneyeceklerini de açıkladı. Bu yöntem denizin dibindeki patlak kuyu kapağını çamur ve çimento pompalanmasını içeriyor. Bu faciadan sonra hiçbir açık deniz petrol platformuna izin vermemek gerek. Çok yakınımızda Karadeniz'de de kıyıya çok yakın petrol arama sondajlarını sürdüren platformlar olduğunu unutmamak gerek. Soyu tehlikede olan mavi yüzgeçli orkinosların doğadan yakalanmadan çiftlik havuzlarında yetiştirilmesine yönelik araştırmalar sürüyor. İspanya Oceanografi Enstitüsü'nden Murcia Fernando de la Gandara ve çalışma arkadaşları ilk kez palamutları yumurtadan çıkışlarından cinsel anlamda bir yetişkin oluncaya kadar geçen süre içerisinde yani bir yıllık döngüde besleyebildiklerini açıkladılar. Şu an kullanındıkları yöntemlerin birçoğunu istavrit yetiştirmelede de kullanmayı ümit ediyorlar. Projenin amacı 1970'lerden beri %50 oranında azalma gösteren Akdeniz istavritleri stounun üzerindeki baskıyı azaltmak. Eyleştirme bu balıkların tek umudu olabilir. Soyu tükenmekte olan türlerin ticaretine e, dair Doha ve Katar'da düzenlenen toplantının Mart ayında istavrit ticaretine yasak getirmeye yönelik teklifler çoğunun oyunu alamamıştı. Sonuçta hem orkinoslar hem de istavritler yok oluşa mahkum edilmişti. Güzel bir haber. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan kanalının korunması için harekete geçilmeye başlandı. Kanaldaki mazot ve benzinle çalışan teknelerin yerini alması beklenen elektrikli teknelerde inceleme yapıldı. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet Özyanık yaptığı incelemelerin ardından idari olarak seyir Sefer izni için yönetmelikte düzenleme yapmamız gerekiyor. Bir de teknelerin iskelede elektrik alabilecekleri sistemin güçlendirilmesi gerekecek dedi. Dalyan Turmepa Bölge Koordinatörü Yücel Okutur da mazotlu tekneler aküye dönüştürecek. Yıl sonuna kadar tüm teknelerin akü olması hedefleniyor açıklamasında bulundu. Bu tür projelerin çoğalmasını diliyor ve daha çok mazot ve benzin yerine elektrikli araçlar görmek istiyoruz. Küresel ısınmanın etkileri Everest'te tırmanmak isteyen dağcıların da işini zorlaştırıyor. Dünyanın damı Everest'te 20 kez tırmanarak rekor kıran Nepal'li Sherpa Apa, küresel ısınma yüzünden zirveye çıkmanın her geçen gün zorlaştığını söyledi. Sherpa Apa, gazetecilere yaptığı açıklamada artan ısının zirveye giden patikalardaki buzullarla karın büyük bölümünü erittiğini belirterek, bunun dağcıların üzerinde buzulların bulunmadığı kayalık yüzeylerde kramponlarını kullanarak tırmanmalarını zorlaştırdığını söyledi. Cumartesi günü zirveye 20. kez çıkarak kendi rekorunu kıran Apa, Everest'te ilk kez tırmandığında zirveye giden patikada çıplak kayalıkların pek bulunmadığını, şimdi ise yolun çıplak kayalarla dolu olduğunu belirtti. APA, buzulların erimesinin ayrıca derin yarıkların açılmasına yol açtığını, bunun da dağcıların tehlikeye attığını kaydetti. Everest'te ilk kez 1989'da tırmanan APA, 3 yıldır küresel ısınmanın Himalayalardaki olumsuz etkisine dikkat çekmek için de mücadele ediyor. Hükümetin ülkede 3 nükleer santral kurulması için aldığı karara karşı çıkan İsviçreliler, Aarau kentinden Olten kentine kadar yaklaşık 15 kilometre yürüyerek hükümeti protesto etti. İsviçre hükümetinin ülkede bulunan 7 nükleer santralin yanı sıra 3 santralin daha kurulacağını açıklaması tepkilerine neden oldu. Yürüyüşü aralarında Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi, Greenpeace, İsviçre Kürt Halt Dernekleri Federasyonu, başka çevre örgütleri, siyasi parti ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da içinde bulunduğu nükleer santrallere karşı inisiyatif düzenledi. Aarau kentinden Olten kentine yaklaşık 15 kilometre boyunca yürüyen binlerce kişi santral kararını protesto etti. Atom santralleri değil insan enerjisi sloganıyla yapılan yürüyüşte çevreyi, çevreyi kirletmeyen yeşil enerji istiyoruz. Atom santrallerine hayır, demokratik, özgürlükçü, ekolojik toplum yazılı pankartlar taşındı. Yolda verilen molalarda müzik dinletilerinin yanı sıra yürüyüşün çağrıcısı kurum temsilcileri de birer konuşma yaptı. Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya'dan da çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş Olten'de verilen konserle son buldu. Bu protestoların sonucunda İsviçre'de de yeni bir nükleer santral yapılmayacağını düşünüyoruz. Siz de nükleer santrallerin ülkemize girmesini istemiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin ve milletvekillerine mektup gönderin. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi